Hocam size Hümeynici diyorlar. Hümeyni'yi çok sevdiğinizi e, onun yıl dönümüne iştirak ettiğinizi ifade ediyorlar. Bu konuda ne dersiniz? Evet. Bana Hümeynici veya başka şucu bucu diyenler bilsinler ki bana sahte kabul etmediğim bir isim takıyorlar. Ben Muhammedçi bile değilim. Bırakın nice günaha giren, doğrusu yanında yanlışları da olabilen bir kimsenin tıpa tıp taklitçisi, tekrar edeyim, Muhammedçi bile değilim. Çünkü Allah beni o isimle isimlendirmiyor. Bir isme nispet ettirmiyor. Hac suresinin son ayetinde ifade edildiği gibi Allah biz bir isim vermiş. Biz Allah'ın verdiği ismi tercih ederiz. O ismi kullanırız. Allah'ın verdiği isim Müslüman ismi. Huve semmâkümül mislimîn O Allah ki size Müslüman ismi, Müslüm ismi verdi. Annemizin, babamızın bize taktığı ismi annemize, babamıza saygıdan dolayı eğer bir küfür ismi, bir çirkin isim değilse, hayatımız boyunca o ismi isim olarak kabul ediyoruz da, değiştirmeyi düşünmüyoruz da, Allah'ın verdiği ismi nasıl değiştirmeye kalkarız? Ve nasıl Ahmetci Mehmetçi, Ali Osmancı, Süleymancı, Mahmutçu veya Hümeynici olabiliriz? Yani, bir ismi niye tümüyle taklit edelim? Eğer eğer bir isim almak durumunda olsaydık Muhammedçi olurduk. Onun yolunu takip ediyoruz, onun izini iz olarak görüyoruz, örnek olarak sürdürmek taraftarıyız. Ama hiçbir Müslümana Muhammedçi denilmez. Kafirler Müslüman ismini bilmedikleri veya kabullenmek istemedikleri için Müslümanlara Muhammedi derler bazen. Onların isnadıdır. Ama hiçbir Müslüman ben Muhammediyim diye kendini insanlara takdim etmez. Sahabeden de ben Muhammediyim diyen kimseyi bilmiyorum. Biz bir insancı değiliz. Biz insanların Muhammed Aleyhisselam'ın dışında Hepsinin yanlış yapabileceğini, doğruları olsa bile yanılabileceğini hesaba katarak bir şahısçı bir kişinin tümüyle izinden gidecek durumda olamayız. Ancak Muhammed Aleyhisselam'ın izinden gideriz. Ve hiçbir mümin başka bir ismin fotokopisi, taklitçisi tümüyle ondan olmayı isteyen bir çizgide olmaz, olmamalıdır. Olması e, İslami çizgiye muhaliftir. Ne benim izimden tümüyle gitmelerini beklerim, kendi çocuklarımın veya talebelerimin, ne ben de başka birisinin aynısını olmak, fotokopisi olmak isterim. Böyle bir girişten sonra bir zamanlar e, Devrim zamanları herkes Hümeynice'ydi. Veya herkese öyle deniyordu. Sakalın varsa e, otomatik Hümeynice'sin. Sonra o e, popülerliği gitti e, İran'ın ve devrimin. Sonra insanlara yine başka isimler taktılar. Erbakancı dediler. Üsameci dediler. Efendim Şimdi bilmiyorum kime ne kadar tayyipçi diyorlar. Yani insanın kendi kabul etmediği ismi takmak Kur'an'a da muhaliftir. Kur'an-ı Kerim Hucurat suresinde وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابُ Lakaplarla birbirinizi çağırmayın der. Hoşlanmadığınız lakapları başkası kullanıp da sizi o lakaplarla çağırmaz. Siz başkalarını istemediği bir lakapla ne yapmayın? Çağırmayın, isimlendirmeyin. Dolayısıyla biz kendimize böyle bir isim vermedik. Böyle bir ismi hiçbir zaman kullanmadık. Kur'an'a ters düşüyor demek ki bize lakap takan, bizim beğenmediğimiz, istemediğimiz isimleri takan. Bu da olayın ikinci tarafı. Üçüncü tarafı, Arkadaşlar niye tauhutları benimseyen onların yolunu öne çıkartan kimselere suçlama olarak tauhutçu demiyor bu kimseler veya o tauhutun ismiyle onun taraftarı diye isim takmıyorlar ve kınamıyorlar, suçlamıyorlar insanları. Söz gelimi Suud taraftarı olan Müslümanlara niye kralcı demiyorlar? Efendim veya İzzet Begoviç'i öven, onunla alakalı sevgi mesajları sunan nice Müslüman var. Niye onları kınamıyor insanlar? Niye Begoviç'ci demiyorlar? Yani iş hüküm konusuna geldiğinde devlet yönettiğinde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen insanları sevenler onlar hakkında program yapanlar onları övenler onları övdüğü oranda o isimlerle müsemma edilmiyor ocu diye kınanmıyor ve biz hiçbir zaman e, onun yolunu, onun izini takip etmediğimiz, onu bayraklaştırmadığımız halde e, kalkıp Humeynici diyebiliyorlar. Yani ben mezhebine bağlı olmadığım efendim e, onun görüşlerinin, metodlarının bir kısmına katılmadığım bir kısmını tasvip ettiğim bir durumda nasıl o kimsenin e, izinden gitmiş, ocu olmuş olurum. Açık söylersem ki niye açık söylemeyeyim. E, Humeyni'nin ben devrim yapan yönünü hala severim. Çeguavara'yı sevenler kınanmıyor. Devrimci yönünü öne çıkartanlar. O Bizim yakinen takip ettiğimiz şekilde Amerika ve bütün Amerika taraftarı Orta Doğu ülkelerine rağmen bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen bir tağuta karşı kıyamı gerçekleştirdi. Artık devrimlerin olmaz denildiği bir zamanda bir İslam inkılabı diyebileceğimiz şekilde bir e, halk ayaklanmasına öncülük, önderlik yaptı. Amerika'ya, İsrail'e, Rusya'ya karşı e, tavır aldı. Efendim, o aslında tavır almadı da tavır aldı gözüktü. Ben zahire göre bakarım. Kalbini Allah bilir. Yani Hümeyni'yi biz mezheplerindeki problemlerini benimseyerek baş ediyor filan değiliz onun tağutlara karşı ayaklanmasını ve dünya müslümanlarına tağutlara kendi başınızdaki tağutlara karşı ayaklanın demesini tasvip etmeyeyim mi bu zaten kim söylerse söylesin bizim öne çıkartmamız gereken bir husus ve kendisi siz başkaları ne derse desin e, Amerika'nın e, Orta Doğu'daki jandarması olarak kabul edilen Şah'a karşı bir devrim yaptı ve e, o devrimin lideri olarak ben hala ona karşı bir devrim önderi olarak e, devrim lideri şeklinde bir itibar ederim. Ama bu, onun varsa eğer, sahabeye karşı, yanlış düşünceleri, efendim, varsa eğer, Şia'nın, e, akaidiyle alakalı, Kur'an'a uymayan anlayışları, bizim onlardan beri olduğumuzu, herhalde Müslümanlar, hüsnü zanla değerlendirmelidirler. Biz, biz, Söze, sözün sahibine değil söze bakarız. Söz gelimi bir kafir bir doğru söz söylediyse biz o sözü alırız. Ama o sözü aldık diye onun her şeyini almamız icap etmez. Onu sevmemiz, onu baştağıcı etmemiz, ocu olmamız gerektirmez. Ben Arşimet'in kanununu efendim Allah'a ait olan aslında kanununu o buldu diye onun bir cümlesini almamda bir sakınca görme. Müslümanların ortak nice görüşleri olduğu gibi hikmet dediğimiz kafirlerde bile Müslümanca alıp kullanabileceğimiz ortak değerler vardır. İnsani değerler. İşte o insani değerleri Kime ait olursa olsun alırız. E, kim söylediyse o söze sahip çıkarız. Kim güzel bir eylem yaptıysa öyle mi olumlularız. İsterse kafir yapsın. Kafir bir güzel eylem yaptıysa o kafiri kabul etmek, küfrü kabul etmek değil. Hikmet olarak alıp uygulayabileceğimiz güzelliğe sahip çıkmaktır. Bu, hakkı hak bilmek, bağnaz olmamak, doğruyu nerede bulursa almaya hazır olmak demektir. Yoksa, bunun dışında bize bir şahıs açısından bir değerlendirmede bulunuluyorsa, o değerlendirmede bulunanlar, doğruyu söylememiş, İftira etmiş olurlar. Ben kendi mezhebimin imamıyla bile ki fıkıhta Hanefi mezhebini ben taklit ederim. Kur'an'da, sünnette çok sahih bir delil bulmadığım müddetçe Hanefi mezhebini taklit ederim. Ona göre namazımı, ibadetlerimi yaparım. Ama birisi bana Ebu Hanifeci dese, İmam-ı Azamcı dese onu da kabul etmem. Onu kabul etmeyen beni hiç kendisiyle mezhebi bir bağım, alakam olmadığı halde Hümenici demesini nasıl uygun görürüm? Çünkü biz bir şahsın e, önderliğini e, değerlendirmeyiz. Biz sadece şahıs olarak Muhammed Aleyhisselam'ın önderliğini, rehberliğini, liderliğini öne çıkartırız. Onun dışında sevdiklerimizi Allah için sevmeye, buğz ettiklerimizi Allah için buğz etmeye çalışırız. Kim olursa olsun, burada onu söyleyeyim ve sözlerimi bitireyim. Eğer bir kimse e, Ayşe annemizin namusuna aykırı bir söz söylediyse, onun mümin olduğunu kabul etmeyiz. Öyle bir söz söyleyeni en küçük çapta sevgi beslemeyiz, ona yaklaşmayız. Eğer söyleyen varsa, biz ondan beriyiz. Veya Hz. Ali'ye peygamberlik veya ilahlık isnat eden bir kimse, bize göre mümin kabul edilmez. Ya da Kur'an-ı Kerim'i eksik veya fazla olarak kabul eden kim olursa olsun, Bunlar akidemize tümüyle terstir ve böyle bir kimse mümin olma vasfına sahip değildir. O kimsenin en küçük çapta sevilmesi bir mümin açısından bize göre mümkün değildir. Evet, anlaşıldığını zannediyorum. Tekrar edeyim, bir kimseye kabul etmediği bir isimle isimlendirmek, ona bir hakarettir. Müslüman ismine hakarettir. Ben sadece Müslüman ismiyle e, isimlenmeyi şeref kabul ederim. Onun dışındaki isimler tümüyle benden uzaktır. Ve e, mezhebini, akaidi görüşlerini benimsemediğim bir şahsın adıyla da e, benim adımın zikredilip ocu denilmesi olacaktır. E, bana bir iftira olarak o iftirayı atanların vebali olarak değerlendiririm. istemediğim lakapla beni lakaplandıranları Allah günah olarak vurgular. Ben de bana iftira atıldığı olarak e, benim de vebalime girdiklerini, e, hakkımın onlardan al, e, gerektiğinde e, almam icap ettiğini e, ifade ederim.